Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbı olan Allahu u Teala'yadır. Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Peygamber Efendimiz davet yolunda, tevhide çağrı yolunda yavaş ama kararlı adımlarla yürüyordu. Mekke müşrik öncüleri onu durdurmak için amcası Ebu Talib'e görüşmeye geldiler. Dertlerini anlattılar. Sonunda da ya yeğenini durdurursun, ya da aramızdan çekilirsin dediler. Ebu Talip onları güzellikle karşıladı ve güzellikle uğurladı. Bir tartışmaya meydan vermek istemiyordu. Ama Ebu Talip, yeğenine de bir şey söylemedi. Aradan belli bir süre geçiyordu. Müşrik öncüler tekrar Ebu Talip'e geldiler. Tekrar uzun uzun meselenin büyüklüğüne anlattılar. Şayet, Peygamberi engellemezse Ona ve kendisine savaş açacaklarını söylediler İş giderek sarpa sarıyordu Ebu Talip artık Yeğenine bir şeyler söylemeliydi Ebu Talip yeğenini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyor ve ona Bak oğlum diyordu Akraba arasına düşmanlık sokmak iyi olmaz Sen yine dinine göre hareket et ama Onların putlarını aşağılama Onlara sapık deme. Kendine ve bana acı. Güç bir işi bana yükleme diyordu. Peygamber Efendimiz amcasının sözlerinden, kendini korumaktan vazgeçtiğini düşündü. Amcasına, ey amca! Allah'a yemin ederim ki, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar, yine bu işten vazgeçmem. Allah bu dini hakim kılıncaya, ya da bu yolda ölünceye kadar çalışırım Amcası Ebu Talip Ey kardeşimin oğlu istediğini söyle Yemin ederim ki seni hiçbir zaman Hiçbir şey karşısında Himayesiz bırakacak değilim diyordu Ebu Talip Yeğenini canından aziz bilirdi Onu kendisi büyütmüştü Onun güzelliklerini yakinen biliyordu Yeğeni şimdi dar gündeydi Yardım edilmesi gereken günlerdeydi Yıllarca yalnız bırakmadığı yeğenini Bundan böyle ölünceye kadar da yalnız bırakmayacak Ebu Talip tüm akrabalarını çağırıyordu Yeğenine el birliğiyle yanında olmaları gerektiğini dile getiriyordu Ebu Leheb hariç Hepsi de yeğenlerinin yanında olacaklarına söz veriyorlardı Müşrik öncüler bu çabalarından da bir sonuç alamıyorlardı Tekrar bir heyet oluşturuyorlardı Efendimizle görüşmek istediklerini bildiriyorlardı Peygamber Efendimiz Onların bu isteğine evet diyordu Ve hemen meclislerine geliyordu Onlar Muhammed Biz seni buraya çağırdık ki Hüccetimizi tamamlayalım Vallahi Arap toplumunda Senin kadar milletini bölen bir kişi görmedik Dinimizde ayıp buldun Atalarımızı kötüledin, insanlara aptal yerine koydun, ilahlarımıza hakaret ettin. Bizim toplumumuzda ikilik yarattın. Gerçek şu ki aramızı bozmaktan hiç çekinmedin. Eğer sen bunları para, mal mülk için yapıyorsan emin ol biz sana o kadar mal mülk vereceğiz ki sen hepimizden daha zengin olacaksın. Yok büyüklük arzu ediyorsan biz seni önderimiz seçeceğiz. Biz hiçbir konuda sana danışmadan karar vermeyeceğiz. Yok krallık istiyorsan seni kral yaparız. Yok sana cin musallat olmuşsa biz paramızı purumuzu harcayıp senin kurtulma ve iyileşmen için seni tedavi ettiririz diyorlardı. Müştüküncüler düşüncelerini bir bir dile getiriyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok dikkatli bir şekilde onları dinlediler. Peygamber Efendimiz onlara ben sizin dediğiniz gibi hasta değilim. Size getirdiğim şeyi ne sizden mal mülk talep etmek, mevkiye makama kavuşmak ne de kralınız olmak için getirmişimdir. Gerçek şu ki Allah beni sizlere Resul olarak göndermiştir. Bana bir kitap indirmiştir. Ve benim sizin için müjdeleyici ve korkutucu olmamı istemiştir. Onun için ben Rabbimin mesajını size ilatmış bulunuyorum. Şimdi getirdiğim şeyi kabul ederseniz, siz dünyada da, ahirette de mutlu olacaksınız. Yok eğer reddediyorsanız, ben Allah'ın emri üzerine sabredeceğim. Ta ki Allah benimle sizin aranızda kararını versin buyurdular. müşrik öncülerinin teklifleri maldı, makamdı, iktidardı. Tarih boyunca hak yolun yolcularına bua benzeri teklifler yapılıyordu. Müşriklerin hayat anlayışı sadece dünya hayatıydı. Dünya hayatının en cazip alanları ise maldı, mülktü, iktidardı ve kadındı. Dünyanın lezzetlerine ulaşmak, bu imkanları elde etmekle mümkün oluyordu. Hayatı dünyadan ibaret bilenlerin gayeleri, hedefleri bu imkanlara kavuşabilmekti. Pullar olduktan sonra başka ne istenebilirdi? Bütün dünya imkanlarına sahip olmak anlamına geliyordu. Haliyle müşrikler de bu çerçeveli tekliflerde bulunuyorlardı. Aynı zamanda zayıf insanları bu tuzaklarla avlamak daima mümkündü. Hatta şöyle düşünenler oluyordu. Bu imkanlara ulaşayım, Sonra da davama hizmet ederim. Hem daha etkili hizmet etme imkanına kavuşurum. Bu niyetlerle yola çıkanlar çok geçmeden o çarkların arasında kaybolup gidiyorlardı. İslam'ın esasları ise arı duruydu. Onun hedefine varmak için bulanık yollara gidilmiyordu. İslam'ın kendisi de hedefine giden yol da tertemizdi. Hedefe varmak için her şey mu bahtır. Her yol olabilir anlayışını İslam kabul etmiyordu. İslam hiçbir şeyi alet olarak kullanmıyordu. İslam'a anlayışta hayatın her çizgisi ibadetti. Haliyle kirli zeminlerde yürümek ibadet olamazdı. Kirli yollardan geçmek ibadet olamazdı. İslam beşeri ideolojilere asla benzemezdi. Bu siyasi bir sistemden ibaret değildi. Öncelikle Rabbi ile kulunun sağlıklı ilişkilerini öğretirdi. Önce güçlü bir iman sahibi olmayı teklif ederdi. Önce güçlü bir mümin inşa etmek isterdi. Sonra güçlü bir mümin aile inşa etmeyi Murad ederdi. Daha sonra da mümin bir toplum oluşturmayı esas alırdı. Asıl hedef dünyevi değildi. Allah'ın rızası ve ahiret hayatını kazanmaktı. Peygamber Efendimiz'e müşrikler bütün dünyevi imkanları teklif ediyorlardı. Servet teklif ediyorlardı. Reislik teklif ediyorlardı. Toplumun en üst idareciliğine teklif ediyorlardı. Ve kadınlar teklif ediyorlardı. Peygamber Efendimiz önce iman diyordu. Önce tevhid diyordu. Önce ahiret diyordu. Önce nübüvvet diyordu. Öncelik iktidar değildi. Önce en yüksek değer olan imandı. Ama müminlerin gayretleri iktidar diye algılanabiliyordu. Firavun böyle bakıyordu. Hz. Musa ile Hz. Harun'a böyle yaklaşıyordu. Yunus suresinin 78. ayetinde Siz ikiniz, ''Bizi atalarımızdan miras aldığımız inanç ve geleneklerden ve bu de egemenliği ele geçiresiniz diye mi bize geldiniz? Biz size kesinlikle inanmayacağız.'' buyuruyordu Elbette İslam hayata genel esaslar getiriyordu. Sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel alanlarda genel esaslar getiriyordu. Hayatın temel esaslarını sunuyordu. Birey ve toplumu sağlıklı ve sağlam bir şekilde ayakta tutacak ilkeler getiriyordu. Ama önceliği toplumun altyapısına veriyordu. Bireyin altyapısına veriyordu. Allah'a ilişkin derin bir bilinç oluşturmayı temel alıyordu. Bu oluşmadan sahici anlamda mümin bireyden ve toplumdan söz edilemezdi. Peygamber Efendimiz insani ilişkileri temel alıyordu. Her insanla her toplumda konuşabilmenin zeminini temel alıyordu. İletişimin ana unsuru konuşabilmekti. Saygın bir dille konuşabilmekti. Bir saygınlık içinde dinleyebilmekti. Peygamber Efendimiz Mekke müşrik öncülerini dinliyordu. Büyük bir dikkatle dinliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özenle dinliyordu. Zira önce karşısındakileri anlamak vardı. Her insan Allah'ın indinde biricikti. Bunu en derin anlamıyla Peygamber Efendimiz biliyordu. Her biriciyi can kulağıyla dinliyordu. Anlıyordu ancak anladıktan sonra konuşuyordu. Sukunetle dinliyordu sonra da tane tane tatlı bir akış halinde konuşuyordu. Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin hayat ve dış şerifleri mümin bir insan oluşturuyordu. Saygın bir insan oluşturuyordu. İffetli bir insan oluşturuyordu Her insanla bir saygınlık içinde konuşabilen Bir insan oluşturuyordu Peygamber Efendimiz bir gün Şerefli arkadaşlarına Cennette saydam saraylar vardır buyurmuşlardı Efendimizin Arkadaşları O saydam saraylar Hangi özellikteki müminlere verilecek diye soruyorlardı Peygamber Efendimiz Tatlı tatlı konuşanlara Bol bol yemek yedirenlere İnsanlar uyurken gece kalkıp ibadet edenlere ve nafile oruç tutanlara buyuruyorlardı. Önce tatlı tatlı konuşmak vardı. İnsana insanca konuşmak vardı. Peygamber Efendimiz insanlığa insanlığın davasını getiriyordu. Bu nedenle bütün insanlarla konuşma zemini oluşturmaya gayret gösteriyordu. Hakikati beyan edebilmek ancak konuşma zeminlerinde olabilirdi. Donanımı yüksek insanlar, özgüvenleri gelişmiş insanlar, güzel dinleyen ve güzel konuşan insanlardı. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve Suran Bekir Sağlam